Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bir kavme benzeyen o da onlardandır hadis hakkında hangi örnekler verilebilir? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır buyurmaktadır. Bu hadisten ee, anna, ne anlamamız gerektiğini şöyle ifade edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her defasında sahabesini Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten men etmiştir. Kıyafet şekillerinden tutun, sakal ve bıyık e, şekline varıncaya kadar elbiselerinin renklerine varıncaya kadar e, onlara muhalefet etmeyi emretmiştir. Bunun, bunu şöyle açıklayacak olursak Bugünkü elbiseler, kıyafet şekilleri, acaba gerçekten kafirlerin kıyafetleri mi? E, önce bunu tespit etmek gerekiyor. Yani insanların giydiği kıyafetler, eğer ki birebir kafirlerin kıyafetleri olarak nitelendiriliyorsa, bunları giymek, kafirlere benzemek olacaktır. Yani örneğin, bir elbise düşünün ki, bu elbise giyen kişi görüldüğünde Hristiyanları ya da Yahudileri ya da e, Budistleri eğer anlıyorsa, bu elbise bunu çağrıştırıyorsa, bu elbiseyi giyen kişi onlara benzemiş olur. Örneğin sakalı, e, o sakalla dolaşan kimse Yahudileri anlamış ise ya da bıyının şeklinden Budistler anlaşılıyorsa ya da Hristiyanlar anlaşılıyorsa bu durumda da onlara benzemiş olur. Yani onlara muhalefet etmek gerekiyor. Ama günümüzde elbiseler artık herkesin giydiği ve Yahudi ve Hristiyanları çağrıştıran onlara mal edilecek bir elbise değil ise bunda bir sakınca olmaz. Başka bir örnek verecek olursak yılbaşı kutlaması yapılıyor. İnsanlar Hazreti, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Bugün de maalesef Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlayarak yani onlara benzemiş olmaktadırlar. Yılbaşı kutlaması Hristiyanların yapmış olduğu bir şeydir, etkinliktir. Dinlerinin gereği olarak bunu yapmaktadırlar. Bugün Müslümanlar da bu yılbaşını kutlayarak onlara benzemiş olmaktadırlar. Yani birçok hususta Onlardan gelen hususlar, onlardan gelen adetleri maalesef Müslümanlar takip ediyorlar. Bugün babalar günü, anneler günü şeklinde de Hristiyanlardan gelen adetler Müslümanlar tarafından yapılarak onlara benzemiş olunmaktadır. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın her hareketini yani örfünü de, adetini de, ananesini de yapmış olduğu her davranışını İman etmiş olduğu İslam belirlemelidir. Kafirlerden gelen her ne varsa bunları yapmak onlara benzemek olacaktır. Onlara mal edilen her ne varsa bunlardan uzak durmalıdır. Yani yılbaşı kutlaması, babalar günü, anneler günü kutlaması, sevgililer günü kutlaması, peygamberin doğum günü kutlaması yani birçok örneğini vereceğimiz bu tip şeyler peygamberimizin hadiste buyurduğu gibi diye onlara benzemek kapsamına girecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.